Beni niye benim gibi bir insan yönetsin? Niye ben onu yönetmiyorum, yönetmiyorum da o beni yönetiyor? O benden daha bilgili ise ondan daha bilgili olan onu niye yönetmiyor? Madem bilgi sahibi yönetime, idariye, hakimiyete en bilgili olanımız geçecek. Sen benden daha bilgisin, Tamam sen beni yöneteceğim diyorsun. Senden daha bilgili olan da seni yönetsin o zaman. Ondan daha bilgili olan, ondan daha bilgili olan en bilgili olan yani en alim olan Allah. O halde sadece Allah yönetsin bizi. Sizin gibi aciz varlıkların sizi yönetmesine daha ne kadar tahammül göstereceksiniz. Araf suresi 54 arkadaşlar. Şimdi farklı bir şekilde anlatacağım bu dersi ben size. Ellize kalem kağıt alın, kalem kağıt eşliğinde mutlaka bu dersi kalem kağıt eşliğinde dinleyin, not alarak dinleyin. Araf suresi 54. dört. İnnə Rabbekumülladhiyya <gülüyor> halakas semawatu Muhakkak ki sizin Rabbiniz gökyüzünü ve yer yüzünü yaratandır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz semaları. Ve yeri yaratandır. Fi siddete iyîm. Altı günde yarattı. Neye delal de eder arkadaşlar bu? Yani bizim öyle bir Rabbimiz vardır ki altı gün ki burada altı gün kastedilen şudur veya budur önemli değil. Allah subhanehu ve gök yüzünü ve yüzünü yaratmıştır. Bu büyük bir bilgiye, büyük bir güç ve kuvvete karşılık gelir. Yani gücünüz ve kuvvetiniz ne kadar çoksa bilginiz ne kadar çoksa iki şey. Kuvvet ve bilgi. Kuvvet ve bilgi. Bu ikisi ne kadar çoksa o kadar güzel şeyler icat edersiniz. Yaratırsınız demeyeyim ben. Yanlış anlaşılır. İcat edersiniz. Siz bir mucizsiniz. Siz bir mucizsiniz. Ortaya bir şeyler koyuyorsunuz. Ortaya koyduğunuzun mükemmelliği sizin bir gücünüzü, iki bilginizi ortaya koyar. Mesela bir uçak düşünün. Kocaman bir demir parçası. İçine 450-500 kişi biniyor, havalanıyor, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Konya'dan İstanbul'a 45 dakikada, bir saatte varıyor. Bunu yapan kimse hem güç sahibidir, hem güç sahibidir, hem de bilgi sahibidir. Şimdi bunu yapan böyle. Bunun gibi başka başka icat eden, başka başka mucitleri düşünün. Bir de Allah Subhanahu var. Gökyüzünü direksiz olarak var etti. Yeryüzünü yaptı. Şimdi yeryüzünü düşünün. Biraz sonra okuyacağız. Ayette diyecek ki وَفِالْاَرْضَ اَيَتُ لِلْمُقِن۪ينَ Yakin sahibi kimseler için arzda ayetler vardır. Arzda ayet. Ayet delil demektir arkadaşlar. Delil. Yeryüzüne bakın şimdi. Pencereden dışarıya çıkın. Baş, başınızı dışarıya çıkartın. Pencereden. Yeryüzüne bakın. Arzda ayetler var diyor. Deliller var. Neyin delili bu? Soru işareti. Burada dursun. Neyin? Bu neyin delili? Arza bakıyoruz biz. Semaya bakıyoruz ve fi enfusikum afela hiç basiret sahibi olmaz mısınız? Nefsinizde de deliller var. Kendime bakıyorum. Kendime bakıyorum. Mükemmel bir varlığın Yaratılış itibarıyla vecih olması ve çin üzerine gözlerin, burnun, kulakların yerleştirilmesi. İç organlar. İnsan mükemmel bir yaratıktır. İnsan mükemmel bir mahluktur. Şimdi bunlarda deliller vardır. Neyin delili vardır? Soru işareti. Ve bu deliller neyi gösteriyor? Neye işaret ediyor? Soru işareti. Ayete devam edelim. A'raf suresi 54. İnne Sonra da arşın üzerine istiva etti. Yuşil leylen neharah, yetlubu hasîsa veş-şemsu vel kameru ven-nucûmu Güneş, ay, yıldız hepsi onun emrine. Amadedir güneşe hükmediyor güneşe sözünü geçiriyor aya sözünü geçiriyor yıldızlara sözünü geçiriyor bunlar neyi ortaya koyar? koyar arkadaşlar kim bunları yapıyorsa kim bunları yapıyorsa onda büyük bir güç ve büyük bir bilgi vardır bunları yapan her kimse bunları yapan gökyüzünü yaratan her kimse her ne şey ise Allah'a şey denilebilir Enam suresi 19.50 bunları yapan her ne şey ise arzı yaratan her ne şey ise e, gündüz ve gecenin arka arkaya gitmesinde olan her ne şey ise güneşi hükmedebilen her ne şey ise aya yıldızlara emrini geçiren her ne şey ise işte o büyük bir bilgi büyük bir güç çok kuvvet sahibidir. Ela dikkat edin. Mutlaka dikkat edin. Bunları saydım ya size. <gülüyor> Yaratmak da sadece ona mahsustur. Yönetmek de sadece ona mahsustur. Allah subhane ve teala yaratmakla yönetmeyi bir arada zikretmiştir arkadaşlar. İşte biz güncel itikadi meseleler dedik. Güncel itikad pardon itikadi konular dedik. İtikadi konuları ikiye ayırdık. Birinci tarafta Risalet Hücceti ile bilinen hususlar yani risalet hücceti gelmeden siz bunları bilemezdiniz. Biz bunları şimdilik bir kenara bıraktık. Bunlara tekrar döneceğiz ve diyeceğiz ki küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısı. Küfür eşittir inkar mıdır yoksa inkar küfrün çeşitlerinin sadece bir tanesi midir? Buradaki itikadi risalet hücceti ile sabit olan itikadi konuların hangisinde tevil engeli geçerlidir, hangisinde değildir? Buradaki konular itikadi konulardır. Burada itikadi konular üzerinde ihtilaf etmek din farkını gerekli kılar mı, kılmaz mı? Gerekli kılarsa hangi konularda itikadi, hangi itikadi konulardaki ihtilaf din farkını gerekli kılar? Hangi itikadi konulardaki ihtilaf din farkını gerekli kılmaz? Biz bunları önümüzdeki derste de göreceğiz. Geldik buraya. Burası fıtratla bilinirdi. Kevni ayet. Ayet ne demekti? Delil. Kevni ayet Allah'ın görünen delilleri. Allah'ın iki türlü ayetleri vardır arkadaşlar. 1. Görünen ayetler, 2. Okunan ayetler. Okunan ayetler dikkat. Okunan ayetler hem risalet hüccetiyle sabit olan itikadi konuları beyan eder. Hem de dikkat. Risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen Konuları beyan eder. Örnek. Allah'ın melekleri vardır. Kitapta geçiyor mu? Geçiyor. Bak biz Allah'ın melekleri olduğunu nereden öğrendik? Allah'ın meleklerinin olduğunu nereden öğrendik? Kitaptan öğrendik. Risalet hüccetine ihtiyaç hisseden konulardandır. Allah hakimiyet sahibi midir? Evet. Allah'ın hakimiyet sahibi olması risalet hüccetine ihtiyaç hissetmez ama Kur'an da onu beyan eder. Kur'an da onu beyan eder. Evet. Ne diyorduk? Risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen yani kevni ayetler vasıtasıyla yani fıtratla yani misakla bilinen hususlar biz bundan üzerine duracağız ve biz dedik ki şu an bizim tartıştığımız güncel itikadi meseleler tamamen buranın meselesidir. Çünkü bugün bizim güncel itikadi mesele olarak belirlediğimiz bir teşri meselesi yani hüküm ihlas etme, hüküm çıkarma. 2 tahkim meselesi, hükmetme. Üç muhakeme meselesi, o, o hükme boyun eğme, o hükme itaat etme. Bu üç meselede tevhidin aslıdır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون بən ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetinin manasıdır manasıdır la ilahe illallah'ın tam tercümesidir la ilahe illallah manalarından bir tanesidir teşri yetkisi sadece Allah'ındır bunu bilmek kur'ani bilgiye gerek yoktur bunu bilmek için Kur'an'i bir bilgiye gerek yoktur. Allah'ın indirdiğiyle herkesin hükmetmesi gerekir. Her kim ki hüküm makamında hükmetmesi icap ediyorsa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi gerekir. Bu uluhiyetin en temel esasıdır. Uluhiyetin en temel gereğidir. Kitabi bir bilgi olmasa da Kur'an olmasa da sünnet olmasa da insanlar bunu bilmekle mükelleftir ve herkes Allah'ın indirdiğine muhakeme olmak zorundadır. Bu la ilahe illallah'ın manalarından bir tanesidir. Kur'an'da hiçbir ayet olmasa da, Kur'an sana ulaşmasa da sen bunu bilmekle mükellefsin. Sen bunu bilmekle mükellefsin. Bizim güncel itikadi meseleler işte burada arkadaşlar. Şimdi biz bugün ne bugün derste neyi ispat edeceğiz arkadaşlar? Bugünkü derste şunu ispat edeceğiz. Diyeceğiz ki bu teşri yetkisi Hükmü ihdas etme, insanlar yönetmek için kanunlar çıkarma, kanunlar vazetme etme bir yer. İki tehkim. bu kanunlarla hükmetme. Üç, bu kanunlara boyun eğme. Bunlar fıtridir. Kevni ayetlerle bilinmelidir. Kur'an ve sünnet olmaksızın bir insan kendi başına düşünmeye başladığı zaman elini yüzüne kapattı, gözlerini kapattı ve tefekkür etmeye başladı. Beni niye benim gibi bir insan yönetsin ki?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 Ee, en bilgili olan yani en alim olan Allah. O halde sadece Allah yönelsin bizi, değil mi? Ben senin kanunlarına niçin boyun eğeyim ki? Gel kanunları ben koyayım, sen benim kanunlarıma boyun eğ. Yani bugün biz niçin 550 milletvekilin çıkardığı anayasaya tabi olmak zorundayız ki biz de 550 kişi bir araya gelelim bizim çıkardıklarımıza onlar tabi olsun onların bizden farkı ne niye ben onların kanuna muhakem olmak zorundayım niye ben onların kanunlarına göre suç olarak belirlenmiş şeyi suç. Suç olarak belirlenmemiş şey ise suç değil olarak kabul etmek zorundayım. Onların benden farkı ne? Niye onlar bana hükmediyor? Bakın insan kendi kendisine bu soruları sorduğu zaman hakimiyetin insana ait değil. Hakimiyetin sadece ama sadece Allah'a ait olduğunu bilmek durumundadır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bunu hatırlatan çok ayet vardır. Kur'an-ı Kerim burada öğretici konumda değil. Hatırlatıcı konumdadır. Mesela diyor, ve fil arz ayetülmüqinin arzda, arzda. Sizin için ayetler vardır. Yakın sahibi kimseler için ayetler vardır. Kendi nefsinizde. yakın sahibi kimseler için ayetler vardır. Bakıyoruz mesela arza... üzerine kaç bin ton yükü bindirirseniz bindirin hiç sarsılmıyor. Ne kadar güçlü ve kuvvetli değil mi? Peki bunu var eden varlık veya bunu var eden şey? Bunu var eden şey büyük bir bilgi sahibidir. Büyük bir güç sahibidir. Yani azizdir, azimdir ve hakimdir. Pardon alimdir. Aziz olması, azim olması ve alim olması hakim olmasını gerekli kılar. Eğer bir kimse ben hakimim. Mesela biri geldi bize seni ben yöneteceğim dedi. Niçin? Niçin sen beni yöneteceksin? Çünkü ben yönetmeye daha layığım. Niçin? Çünkü ben bilgiliyim. Bilgi var. Yönetme bilgisi var bende. Bunu söylüyor. Ha demek ki sende o bilgi varsa gel beni yönet. Tamam. Ama senden daha bilgili olan varsa o zaman o ikimizi yönetsin. Senden daha bilgili ondan daha bilgili olan varsa o bizim üçümüz yönetsin. İşte bu bilgilerin en de alim olan Allah vardır. Hakim olan Allah vardır. Azim olan Allah vardır. Aziz olan Allah vardır. O halde insanlar mutlaka ama mutlaka Alim olan, hakim olan, azim olan, aziz olan Allah'ın hükmüne gitmek zorundadırlar. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Tevhidi yeniden öğrenelim. Gelin tevhide hep beraber yeniden öğrenelim diye bir ders silsilesi çektik. Şimdi burası bizim konumuzla alakalı değil. Rububiyet tevhidi dedik. Uluhiyet tevhidi dedik. Evet. Rububiyet tevhidini sebep, uluhiyet tevhidini sonuç dedik. Dur bundan önce bir tanımlarını yapalım. Rububiyet tevhidi Allah'ın fiillerinde birlemek. Uluhiyet tevhidi kulun kendi fiilinde Allah'ı birlemez. Allah yaratıcıdır rububiyet tevhidi Ben Allah'a boyun eğmeliyim uluhiyet tevhidi Allah rezzaktır rububiyet tevhidi Ben Allah'a secde etmeliyim sadece Allah'a secde etmeliyim uluhiyet tevhidi Burası da bizim konumuzla ilgili değil Bizim konumuzla ilgili olan kısım şurası Rububiyet sebep uluhiyet sonuçtur Rububiyet sebep uluhiyet sonuçtur Yani rububiyet Rububiyet vasıfları taşıdığı için ona ubudiyet edilir. Uluhiyet sahibidir. Yani ilahtır. Rab olduğu için ilahtır. Müşriklerin ilahları gerçek ilah değildir. Çünkü onlar rububiyet vasfına sahip değildir. Ya ebeti lime tabudu. Niçin ibadet ediyorsun? Niçin uluhiyet veriyorsun ey babacığım? Ma la yesme'u. İşitemiyor ki. Sağıra niçin ubudiyet yetkisi veriyorsun? Sağıran niçin uluhiyet yetiştiriyorsun? Rububiyeti yok ki ona sen uluhiyet veriyorsun. Rububiyeti yok ki uluhiyet veriyorsun. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur. Hakimiyet, uluhiyet tevhididir, midir, rububiyet tevhidi midir? Evet, hakimiyet, uluhiyet tevhididir. Senin Allah'ı hükmünde birlemen uluhiyet tevhididir. Demek ki rububiyet tevhidine bakarsak biz uluhiyet tevhidini görebiliriz. Yani tekrar ediyoruz Allah hakimdir. Allah hükmedenlerin en iyisidir. Allah en alimdir. Allah azizdir. Allah azimdir. Bütün bunların sebebi nedir? Çünkü Allah rububiyet, sev rububiyet sahibidir. İlk okuduğumuz ayete Araf suresi 54'de diyoruz. Ela lehul halku vel emr. Ela dikkat edin. Lehul halku. Yaratan odur. Sizi yarattı. Yeryüzünü yarattı. Ee, semayı yarattı. Hayvanları yarattı. Haşeratı yarattı. Yarattı. Bu neyi gerekli kılıyor? Büyük bir gücü ve büyük bir bilgiyi gerekli kılıyor. Eşsiz mutlak bir bilgi eşsiz mutlak bir güç. O halde niçin ben senin bir başkasının şunun şunun bir başka varlığın hükmüne eğeceğim ki? Mesela arkadaşlar seçimler yapılacak değil mi? Beş tane parti var. Bu beş parti neyi ortaya koymaya çalışıyor? Şunu ortaya koymaya çalışıyor. Söylemlerine bakın. Sizi en iyi biz yönetiriz. Bizim kadrolarımız daha bilgili. Bizim kadrolarımız daha becerikli, biz daha güçlüyüz, biz daha kuvvetliyiz. Bakın sizden hakimiyeti isterken yani seçim zamanında partiler toplumdan hakimiyeti isterken bazı bazı şeyler önüne sürüyorlar. Sizi en iyi biz yönetiriz, ekonomiyi en iyi biz biliriz, dış ilişkileri en iyi biz biliriz, insanlar arası ilişkileri biz en iyi biz biliriz, enerji ve tabii kaynakları en iyi biz biliriz. İçişlerini en iyi biz biliriz Toplumun huzurunu en iyi biz sağlarız Bu bilgiye biz sahibiz diyor Öbürü hayır biz sahibiz diyor Diğeri biz sahibiz diyor Kişiler kendi düşünce sistemlerine göre Kendi inançlarına göre Kendi tercihlerine göre En bilgili en güçlü En faydalı olacak Parti kendiler için hangi size ona uyatıyorlar Biz de diyoruz ki bakın Bir başka parti var O partinin ismi Hizbullah o partinin sahibi Allah. O partinin sahibi Allah. Sizin bununla bildik bildiğini iddia eden partiler var ya onları yaratan. Onlara rızık veren. Onları uyutan, onları öldüren, onları dirilten. Gelin. Gelin onun hükmüne boyun eğin. Gelin onun hakimiyetine boyun eğin. Evet arkadaşlar. Rububiyet sebep, ulûhiyet sonuçtu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek ve Allah'ın indirdiğine muhakeme olmak tevhidi ise. Biz rububiyet tevhidiyle bunu ne yapabiliriz ispat edebiliriz rububiyet tevhidiyle bunu ispat edebiliriz o halde arkadaşlar burayı uzatmayacağım sadece şunu söyleyeceğim size Şimdi şu kısmını söyleyeceğim sadece Kur'an-ı Kerim'de rububiyet tevhidiyle ilgili hatta rububiyet tevhidini de bir kenara bırakalım yaratmakla ilgili ayetleri çıkartın Yaratmakla ilgili ayetleri çıkartın. Yaratmakla ilgili ayetlerin tamamı ubudiyete yani hakimiyete delalet eder. Mesela birkaç ayet okuyalım. Emmen khalaqes semawati vel Yoksa yani o ilahlar mı daha hayırlıdır yoksa Allah mı diyecek? O ilahlar mı daha hayırlıdır yoksa Allah mı daha hayırdır? O Allah ki gök yüzünü ve yer yüzünü yarattı. O enzellele kumine sema imaa gök yüzünden yağmur indirdi, gök yüzünden yağmur indiren bir Allah varken ben sizin hükmünüze niye tabi olacağım? Gök yüzünden yağmur indiren bir Rabb varken ben sizin hukuk sisteminizin peşine niye gideceğim? Gök yüzünden yağmur indiren bir Rabbim varken ben sizin hukuk sistemize niçin muhakem olacağım? E İlahumma Allah, Allahla beraber başka ilah mümkün mü? Dikkat edin arkadaşlar, yarattı. Rızık verdi, bahçeler türetti, nebat verdi. Ma l-kum lakum an tumbitu şecereha. o bahçedeki ağaçlar var ya onlardan bir tanesini bile var edemezsiniz. İllahumme Allah. Hiç Allah'la beraber başka bir ilah olması mümkün mü? Böyle bir rububiyet sahibi Rabbim var. Benim Rabbim bu şekilde güçlü, bu şekilde kuvvetli, bu şekilde Rabli'ye haizdir. O halde uluhiyet O'nundur. O halde yönetim O'nundur. O halde hakimiyet O'nundur. O halde kanun yapma yetkisi sadece O'dur. Ben bunu arkadaşlar e, basın savcısıyla tartışmıştım. Basın savcısıyla siz kendi kendinize yönetme, idare etme, kanun koyma hakkını nasıl buluyorsunuz dedim. Yani siz benden daha kaliteli, benden daha faziletli birisi değilsiniz. Sizin şu an mecliste yasa koyucu yani parlamenter olduğunuzu düşünelim. Sizin gibi 550 tanesi var. Belki ben bilgimle, ilmimle sizin 550'nizden çok daha üst derecedeyim ve ben, sizin beni yönetmenize izin veriyorum Arkadaşlar demokrasi öyle bir Sistem ki zaten Jean-Jacques Rousseau diyor ki Demokrasi şarlatanlar düzenidir diyor 550 milletvekili vardır Bu 550 milletvekili Kendilerinden ilim Bilgi bakımından oldukça güçlü Yüzlerce binlerce insana Kanun koyar ve onlar da Çıkıp kardeşim siz kimsiniz ki bize hüküm Koyuyorsunuz siz kimsiniz ki bize yasa Koyuyorsunuz sizin etiniz ne Budunuz ne senin bilgin ne bunu Demez bunu diyemez bunu diyemez çünkü akılları demokrasi fitnesiyle hani diyoruz ya Allah Subhanahu Wa Taala kafirlerden öncelikle akıl nimetini alıyor akılları demokrasi e, fitnesiyle yok olmuş gitmiştir yok olmuş gitmiştir evet Enm <gülüyor> C'ala arda qarara ve C'ala xilalha inhara ve C'ala laha rawasi ve C'ala bin lah bin bahre nha jiza o sabit bir mekan rakıld. Onda nehirler var etti, ee, dağları hazık gibi oraya çaktı. Devin devindiremiyorsun. Hadi dağları mesela yürütün. Şurada mesela bizim burada Hasan Dağı var. Onu alın, başka yere götürün. Bu imkanınız var mı yok? O halde bana hükmetmeye ne için kalkıyorsun ki? Yani o dağı yaratma, yoktan var etme ya da yerini değiştirme gücün varsa tamam, hakimiyetin olabilir, robubiyetin var demek ki senin. Ama sen bir dağı bile Yaratmayı boşver yerinden alıp başka bir coğrafyaya götüremiyorsun. Bir nehiri kapatıp bir denizi kapatıp o denizi alıp mesela Konya'ya deniz getiremiyorsun. Konya'daki bir gölü alıp doğuya götüremiyorsun. Sen bu kadar acizsin. Sen bu kadar acizsin. Hala beni hükmetmeye niçin çalışıyorsun ki? İnsanlara hükmedebilirim. Egemenlik kayısı ve şartsız bize aittir. Sen bunu hangi yüzle söylüyorsun? Muhammed İbni İbrahim diyor ki ey insanlar diyor sizin gibi aciz varlıkların sizi yönetmesine daha ne kadar tahammül göstereceksiniz. Sizin gibi aciz varlıkların sizi idare etmesine, kallarınızla, mallarınızla, canlarınızla ilgili hususlarda karar vermesine daha ne kadar sabredeceksiniz diyordu. Evet ve böyle birçok ayet var arkadaşlar yaratma üzerinde tefekkür edin. Gelin biraz yaratmakla ilgili konu uzayacak ama olsun. Ya da kısa keseriz, ikiye böleriz. Ee, yaratmakla ilgili ayetler okuyalım biraz. Ben buraya not almışım. Bu benim 3 esas dersini yaparken aldığım notlardı. Mesela diyor ki: eta al-insani haynun min adhri, lem yekun şey'en mezkura." Allah insanı yarattı. İnsanı yaratmadan önce insan Meskur bir şey değildi. Zikre yani zikredilen bir şey bile değildi insan. Zikredilmeye e, değeri bile zikredilecek bir değere haiz değildi. Ama Allah subhanahu wa onu yoktan var etti. Onu yoktan var etti. Bakın bir ayet okuyacağım. Bakara 21. Ya eyyühenna su'budu rabbakum. Ey insanlar su'budu u'budu ibadet edin. Uluhiyet devidi. Kime? Rabbekum, Rabbinize rububiyet tevhidi gördünüz mü? Rububiyet tevhidi, ubudiyeti, uluhiyeti gerekli kılıyor. Ellezî o Rab ki sizi yarattı. Yaratan bir Rab varken niçin ben başkasını ibadet edeyim ki? Yaratan bir Rab, yaratan. Onun dışındaki Rabler yaratamaz. Arkadaşlar yaratma delili öyle güçlü bir delildir ki insanların karşısında aciz kaldığı bir delildir. 1. bir. ...yaratma delinin güçlüğü şuradandır. Bir benzeri getirilemiyor. Mesela benim gibi birini var edebiliyorlar mı? Edemiyorlar. Mümkün değil. Yani hele benim gibisi hiç mümkün değil. Yani ee, bir de Allah subhanehu teala'nın yaratması... Tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Yani benden benim gibi bir şey çıkıyor. Ondan onun gibi bir şey çıkıyor. Senden senin gibi bir şey çıkıyor. Kediden kedi gibi. Yani kediden hiç maymun çıktığını gördünüz mü? Ayının işte gergeden doğurduğunu gördünüz mü? Hayır. Yani devamlı iade ediyor. Devamlı Allah subhanatıyla yaratmayı ne yapıyor? Devamlı iade ediyor. Burası baya sıcak oldu bu arada. Ben terlemeye başladım. Neyse biraz daha devam edelim. Ya yuhanna su'budu rabbakum. Ey insanlar öyle bir ilah bulun ki kendinize o ilah rububiyet sahibi olsun. Rububiyetinin en temel esası da yaratmak olsun. Kimdir? Bu Allah'tır. O halde bunu buldunuz mu? Ki evet bu Allah'tır. Ona ibadet edin. Onun hükmüne gidin. Onun hükmüne boyun eğin. Evet İnna Rabbi o Allah kesin Rabbiniz, xalaca cemaat ve arıt fi 60 yam günde, dokuzun ve yarının yarattı. Thmme istwa al arş, sonra arşa istwa etti ve döbürül amra ma min şefi, yöbürül amr bütün işleri düzeltendir, bütün işleri tedbir edendir. Ma min şefiğn illa min بعد izni. Onun izni olmazın hiçbir şefaatçi yoktur. Zalikumullahu rabbikum. İşte Rabbiniz budur. Allah kendisini tanıtıyor. Rububiyetini tanıtıyor. İşte arkadaşlar Kur'an-ı Kerim hatırlatıcıdır. Kur'an-ı Kerim bunları hatırlamamızı istiyor. Bunları düşünmemizi ve bu delillerden hakimiyete gitmemizi istiyor. Tabi başka yerlerde gitmemizi istiyor ama güncel itikat açısından bizim konumuz hakimiyet olduğundan dolayı, hakimiyet olduğundan dolayı Hakimiyete gitmemizi istiyor. Ee, biz onu zikrediyoruz. Mesela Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez miydi? Yaratma delili tasdika gerekli kılıyor. Yani yaratan Allah'tır. O halde onun hükümlerini tasdik edeceksin. Onun indirdiklerini tasdik edeceksin. Onun indirdiklerine boyun eğeceksin. Onun indirdiklerine hükmedeceksin. Onun indirdiklerine muhakem olacaksın. Mesela keyfe tek ve kuntum amwaten. Siz ölüydünüz, sizi diriltti. Ölüyken sizi diriltenin hükümlerini nasıl inkar edersiniz? Ölüyken sizi dirilten güç sahibi bir Rabbinizin hükmünden nasıl yüz çevirirsiniz? Ölüyken sizi dirilten, sizi dirilten, sizi yoktan var eden bir Rabbiniz var. Onun hükmü dururken beşerin hükmüne nasıl gidersiniz? Va kâfe tekfurun nasıl inkar edersiniz? Nasıl yüz çevirirsiniz? Nasıl boyun eğmezsiniz Bak Allah سبحانه teala yaratma delilini zikrederek ne yapıyor? Yaratma delilini zikrederek hakimiyete e, oturteyi e, beyan ediyor. Evet. Bu konuda söylenecek o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Bu konuda söylenecek öyle çok şey var ki. Mesela ta ha Ma enzelna aleyke al-Qur'an illa tezkirel limen yakhşa tenzilan mimmen halaq al ve ves ve's-semawati'l-ula ve's-semawati'l-ula bu kitap tamam sana yük olsun diye indirmedik biz bu kitabı hatırlatma orada indirdik bu kitap kimin tarafından indirilmiştir gökyüzünün ve yeryüzünün yaratan tarafından indirilmiştir kitabın indirilmesiyle kitabın indirilmesiyle gök yüzünü ve yer yüzünü yaratanın bir arada zikredilmesinin ilişkisine biliyor musun arkadaşlar? Yani Allah Subhanahu talyu ki ben kitabı indirdim ve ben aynı zamanda gök yüzünü ve yer yüzünü yaratanım. Arz ve semayı ben yarattım diyor. Yani yaratma gücü bana ait olduğu için bu kitabı ben indirdim. En güçlü olan benim, en alim olan benim, en çok bilgiye sahip olan benim. O halde bu kitabın hükmüne gelin demek istiyor. Bununla ilgili birçok ayet var. O halde biz buraya kadar neyi ispat ettik arkadaşlar? Neyi ispat etmeye çalıştık? Üzerine fazla durmadım. Üzerine durabiliriz. Birkaç ders yapabiliriz. Ayrı bir konu olarak yani şöyle bir başlık açabiliriz. Kevni ayetler ışığında hakimiyet mefhumu. Böyle bir başlık açabiliriz. Kevni ayetler ışığında hakimiyetin Allah'a ait olduğunu ispatı. Ve deriz ki güneşe kim sahipse hakimiyet onun. Ay'a kim hükmünü geçiriyorsa hakimiyet onun. Yıldızlara kim hükmünü geçiriyorsa hakimiyet onun. İşte ölüden diriyi, dirilten ölüyü çıkartabilecek güç sahibi kimse onun hükmüne boyun eğilmesi gerekir. Sözü uzattıkça uzatırız. Ve biz dedik ki hakimiyet mefhumu hükmün Allah'a ait olması. Hükmün Allah'a ait olması. Allah'ın indiriyle hükmedilmesinin gerekliliği. Allah'ın hükmüne boyun eğilmesinin gerekliliği. Allah'ın indirdiği hükümlere muhakim olmasının gerekliliği fıtridir. Kur'an ve sünnet hiçbir şekilde olmasa dahi, Kur'an ve sünnet hiçbir şekilde olmasa dahi insanlar bunu bilmekle mükelleftir. Bu bitti. Şimdi biz burayla ilgili yani Risalet hüccetiyle sabit olmayan, Risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen, e, fıtri olan konularla ilgili şunu da demiştik. Bunlar herhangi bir peygamberin gelip de izah etmesine gerek yok. Bunları bilmek için herhangi bir kitabın indirmesine gerek yok. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderildi öyle mi? Neyi açıklamak için? La ilahe illallah'a davet etmek için. La ilahe illallah'a davet ederken şunu mu dedi sadece? La ilahe illallah haydi gelin. Hayır. La ilahe illallah aynı zamanda beyan etti. Aynı zamanda la ilahe illallah'ı beyan eden Kur'an indi. Kur'an-ı Kerim la ilahe illallah'ın beyanıdır. Şimdi arkadaşlar hakimiyet tevhidi la ilahe illallah'ın esası ise hakimiyet tevhidi la ilahe en tabii gereği ise lüzumi ise o halde biz kitabı açtığımız zaman hakimiyet mefhumuyla ilgili yüzlerce ayet bulmamız lazım. Biz kitap açtığımız zaman hakimiyetin Allah'a ait olduğu, Allah'ın indiriline hükmetmeyenlerin kâfir olduğu, Allah'ın indiriline muhakeme olmayan ve tağutların hükmüne gidenlerin müşrik olduğuna dair onlarca ayet bulmamız lazım. Çünkü kitap bunun için indirildi. Elifle emmim, elifle emrah. Kitabında hikmet ayetuhu sonra fuṣlati min ladun hakimin sadece Allah'a ibadet edin diye bunu bilin diye biz kitabı indirdik. Kitabı uzun uzun açıkladık diyor Allah Subhanahu Teala. O halde şimdi iyi dikkat edin hakimiyet mefhumunu Allah'ın kitabını açacaksanız öyle Maide 44 Nisa 60 60'la değil. Allah'ın kitabını açacaksınız. Onlarca mı? Onlarca ayet ışığında ne yapacaksınız? Hakimiyet mefhumunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın burası karışmasın. Bu ders geçmeyeceğim. Bu ders geçmeyeceğim. Başlıkları söyleyeyim mi? Yok. Önümüzdeki ders uzun uzun anlatayım. Önümüzdeki ders uzun uzun anlatayım. Şimdi tekrar ediyoruz. Bir, hakimiyet sadece Allah'ındır. Hakimiyet uluhiyetin en temel esasıdır. Rububiyet sahibi olan uluhiyet sahibidir. Allah subhane ve tella hakikaten rububiyet sahibi olduğu için, yaratan olduğu için yönetendir. Yaratma, sahi, yani yaratma ona ait olduğu için yönetme de ona aittir. Bizim hakimiyetin Allah'a ait olduğu, hükmün Allah'a ait olduğu, ondan gayrı hakimin kesinlikle olamayacağı, ondan başkasının hükmüne asla boyun eğilmeyeceği, ondan başkasının hükmüne asla muhakeme, e, muhakemeye gidilmeyeceği esası, bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz bir esas değildir. Kur'an-ı Kerim inmeseydi bile hükmü Allah'a taksis etmek bütün kullara vacipti. Kur'an-ı Kerim inmeseydi bile hükmün Allah'a ait olduğunu bilmek bütün kullara vacipti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 38 yaşındayken daha Kur'an inmeden daha Cebrail aleyhisselam vahyini vahyi getirmeden ikra demeden önce de insanlar hükmün ve hakimiyetin Allah'a ait olduğunu bilmek idiler. Nereden bilmek zorundaydılar? Kevni ayetleri vasıtasıyla. Allah'ın rububiyetini bilerek bu bir. Bununla ilgili sözü kısa tuttuk. Yani bu derste biraz kısa tuttum. Yoksa çok uzun anlatabiliriz bunu. Yani bunu siz de kendiniz görebilirsiniz. Açın mesela Enam suresinde 80-90 arası 104'e kadar mı? Bilemiyorum. Bir sayfanın başına kadar. Yanımda Kur'an-ı Kerim var mı? Yok. Bir sayfanın başına kadar... Ee... Rububiyetten bahseder bahseder bahseder Zalik <gülüyor> rabbukum İşte sizin Rabbiniz budur La ilahe illahu O ondan başka ilah yoktur Bak rububiyetten uluhiyete geçti Ve huve khali'gu kulli şeyin Ve her <gülüyor> şeyi yaratandır Fa'buduhu Uluhiyeti ona verin Yani hakimiyeti ona verin Uluhiyeti ona verin demek hakimiyeti ona verin Boyun eğmeyi ona verin İtaatı ona verin Şefaat onun ona verin Ondan şefaat isteyin Yardımı sadece ona verin Duayı sadece ona verin. Bu yani la ilahe olan manalardır. Hakimiyet la ilahe olan manalarından sadece bir tanesidir. La ilahe sadece bir tanesidir. Bizim konumuz hakimiyetle ilgili olduğu için ben hep onu zikrediyorum. Yoksa yani ona ibadet edin. O Rabb'dir, rububiyet sahibidir. O halde ona ibadet edin sadece ona dua edin demektir. O halde ona ibadet edin sadece ondan yardım isteyin. O halde ona ibadet edin hacetinizi sadece ona açın. O halde ona ibadet edin. Ona secde edin, ona boyun, onun hükmüne amade olun demektir. Anlaşıldı değil mi? Ne anlatıyordum ben? Evet. Ha, bunu gördük. Arkasından dedik ki, arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. La ilahe illallah'a davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bile biz hakimiyetin Allah'a ait olduğunu bilmek zorundaydık. Ama Resulullah geldi. Hükmün sadece Allah'a ait olduğu, e, hakimiyetin kayıtsız şartsız Allah'ın tekelinde olduğu gerçeğini tevhid ile bizi izah etti, beyan etti. Kur'an indi ve Kur'an 23 yıl boyunca bu gerçeği ne yaptı? Beyan etti. Bu gerçeği beyan etti. İşte arkadaşlar kesinlikle şunu demeyeceksiniz. Hocam Allah'ın indiril hükmetmenler kafirdir. Delil maide 44. Hayır. Delil mayda 44 değildir. Delil Allah'ın göklerdeki ve yer üzündeki rububiyetidir. Delil arzdadır. Delil insanın kendi nefsindedir. Kim teşride bulunursa kafirdir. Niçin? Çünkü o yaratıcı değil. Yaratıcının hakkıdır. Yaratıcının hakkını gasp etmiştir. Kim Allah'tan gayrısının hükmüne boyun eğerse müşriktir. Niçin? Çünkü o yaratıcının hükmüne değil kendisi gibi yaratılanın hükmüne boyun eğmiştir. Kendisi gibi yaratılanın hükmüne boyun eğmiştir. Bunun delili budur. Peki Kur'an-ı Kerim bu hususu beyan etmiş midir? Evet Kur'an-ı Kerim bu hususu beyan etmiş. Hem de bir ayette, iki ayette, üç ayette değil. Onlarca ayette Kur'an-ı Kerim bu hususu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Allah'ın kitabını okuyacaksınız. Bu ayetleri bulacaksınız. Tüm bu ayetlerin ışığında güncel itikat meselesi olarak hakimiyete yaklaşacaksınız. Eğer bunun yani bu ayetler ışığında yaklaşmazsanız birisi kalkar der ki Fele ve rabbike la yu'minun hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā Rabbine yemin olsun ki onlar ey Muhammed ey ihtilaflı hususlarda seni hakem tayin etmediği müddetçe kalplerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın Kalplerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın. Senin verdiğin hükme boyun eğmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Siz bu ayete delil getirdiğiniz zaman biri de der ki buradaki imandan kast imanı kamildir. Resulullah'ın hükmüne gitmek gerekmez. Yani gerekir. Resulullah'ın hükmüne giden imanı kamil sahibidir. Resulullah'ın hükmüne gitmeyen kimse kamil iman sahibi değildir der. ayet hemen böyle teyvil eder. Siz dersiniz ki inil hükmü illa lillah. Hüküm sadece Allah'ındır. Burada kavni hakimiyetten bahsediyor, teşri hakimiyetten bahsetmiyor der. Siz dersiniz ki "Umelene mahkum bima anzelallah fa ulaike'l kafirun." Allah'ın indirdiği hükmetmeler kâfirlerin takendilerdir. Maide 44'ü okursunuz. Maide 44'ü okursunuz. O adı der ki buradaki küfrdan kasıt küfrün ne küfrdür. Siz Waman yekfur okursun taqut ile qasd şeytandır der siz ni saat okursunuz elemt ra ilelazine bima ve min bu darul İslam'da oldu iki tane mahkeme vardı birisi Allah Resulü'nün mahkemesi birisi Qab bin mahkemesi Allah Resulü'nün mahkemesi varken Qab bin mahkemesine giden Müşrik olur ama bugün o yok der Böyle bir uyduruk bir şey ortaya atar Öyle değil mi? ha Siz hakimiyet meselesini Bir bir tek tek Ayetlerle ispat etmeye çalışırsanız Her ayeti bir şekilde Tevil ederler her ayete Bir kalıf bularlar ama siz Hakimiyet mefhumunu Teşri meselesini tahkim meselesini Muhakeme meselesini Bu üçüne kısacası ne diyoruz Hakimiyet mefhumu diyoruz Bu üçüne kısacası Hakimiyet mefhumu diyoruz Bu meseleyi Bu meseleyi e, Güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den Yani Kur'an-ı Kerim'den e, Öğrenirseniz Bir ayetle değil Onlarca ayetle bu meseleyi ispat ederseniz Tamam bu ayeti böyle tevil ettin şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu bir süre var. Kur'an içinde bir süre var. Sadece maide kutlu yok ki. Sadece Nisa 65 yok ki. Sadece Nisa 65 yok ki. Sadece Bakara 256 yok ki. Hakimiyet mevhumunu ispat eden Kur'an'da yüzlerce ayet var. İşte önümüzdeki dersin konusu bu olacak arkadaşlar. Peki ne diyeceğiz önümüzdeki derslerde? Mesela diyeceğiz ki Allah el-Hakem'dir. El-Hakem Allah'ın sıfatlarından bir sıfat, isimlerinden bir isimdir. Kim? Hükmü Allah'tan başkasına verirse Allah'a isim ve sıfatında ortak koşmuştur diyeceğiz. Allah kitaplarını hakem olsun diye indirmiştir. Hakem olsun diye indirmiştir. Kim? Allah'ın kitabından başka bir kitaba giderse Allah'ın kitabına dolayısıyla Allah'a ortak koşmuş. Allah'ın kitabına ortak koşulur mu? Koşulmaz. Peki Allah'ın kitabı kendisi hakem olur mu? Olmaz. Allah'ın kitabının hakem olması Allah'ın hakem olması demektir. Önümüzdeki ders anlatacağım. Allah'ın kitabına şirk koşulması Allah'a şirk koşulması demektir Mesela Allah peygamberine bile kendi hükmüne hükmetmeyi emretmiştir Mesela Allah hükmünde hiçbir ortak tanımamıştır Ve la fi hukmihi ahada Ve la yüşriku fi hukmihi ahada Evet o hükmünde hiçbir ortağı yoktur Hiçbir orta yoktur Peki bugün hükmünde Allah ortak koşulan durumu nedir diyeceğiz? Arkadaşlar benim diyeceğim bu kadar. Aslında bu dersi biraz daha devam ettirebilirim ama bitmez yani. Yani konuya geçeyim mi geçmeyeyim mi kararsız kaldım. Neyse bu burada bitsin. Burada bir not almıştım ben. bunları not alın arkadaşlar sizde. Demiştim ki ben Allah'ın indirile hükmetmek Allah'ın indirile muhakem olmak. Peki niç? Niçin ben Allah'ın indirile hükmedeceğim? Çünkü yaratan odur da ondan. Rızık veren odur ondan. İşte La İlahe İllallah'ın en temel esası niçin hakimiyettir? Çünkü uluhiyet rububiyeti istiyor. Uluhiyet kimedir? Rububiyet sahibinedir. Bundan dolayı La İlahe illallah demek Allah'tan başka kendisine ibadet edilen hak mabut yok. Peki o Allah niçin hak mabuttur Yaratandır, rızık verendir, yönetendir, idare edendir. Hakimiyet mevfuhunun fıtratla ilişkisi nedir? Fıtratla ilişkisizdir. Temiz bir fıtrat şunu çok rahat anlar. Göklerin ve yerin sahibi olan varken beni sen niye yöneteceksin ki? Temiz bir fıtrat bunu çok rahat bir anlar. Bununla ilgili soruları çoğaltmak mümkündür. Peki arkadaşlar bu kadar yeter olsun. Bunu Bu dersi çalışmanız gerekiyor. Ben bu dersi komple anlatmadım. Özet anlattım size. Komple anlatmaya çalışsam 3 ders Dersi sürer ve meramımızdan koparız. Bu dersi ben size özet anlattım. Sizin kendiniz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin.